Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'ina sallu ala rasulina muhammed. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala şefi'i zünubina muhammed. Allahümme sallallahu aleyhi ve صل على طبيب قلوبنا وقرة عيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى الصحف إبراهيم وموسى وقال ربنا تبارك وتعالى في آيته الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولاك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم İttequt dunya ve itequn nisaa fe in iblis ve ma huwa bişey'in min fukhuhu bi'alfaqan lisaydihi. Fil etqiyae min Sadaka Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Temessük eyle sünnete hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim. Allahu Teala Hazretlerinin Selamı, rahmeti, bereketi. Önce şu sonuna doğru yaklaştığımı düşündüm, düşündüm. Dünyamız ve ebediyen kalacağımız ve dönmeyeceğimiz ahiretimiz adına hepinizin üzerine olsun inşallah. Allahu Teala burada da e, selamet ve saadet ve afiyet lütfetsin. Ahirette de önce mezar, sonra mahşer. Ve ahiretin diğer merahili artık nerelerden geçirecekse Mevla bizi her aşamada Mevla'nın rahmeti olsun, desteği olsun, ilgisi sevgisi sinle olsun, ahirinde de öyle olsun inşallah. Evet hayatımızdan bir haftayı daha geride bırakmış olduk. Bugün haftanın besmelesini çektik. Birinci gününü bitirdik. Haftanın sohbetinin başındayız, besmelesindeyiz. Allah Teala Hazretleri şimdiye kadar dinlediğimiz güzel çalışmaların tesirini lütfetsin. Okuduğumuz güzel ilimlerin de gereğini yapmamıza yardım etsin ve hepimizi hayırlara kullansın. Mevla'mızın hidayet yani İslam'la tanışmak, şereflenmek gibi böyle güzel bir nimete listesine kaydedip hidayetine kabul edeceği kimselerin de İslam'la tanışmasını hepimizi vesile kılsın inşallah diyoruz. Bu hafta okuduğum ayet-i kerimeler Geçen haftaki ilk e, üç parçalı hadis-i şerifin ilk bölümünün e, hitamına yardımcı olacak ayet-i kerimelerdir. Sure-i sonu. Allahu Teala Hazretleri gerek Tevrat'ımda, gerek İncil'imde, gerek Zebur'umda, gerek Kur'an'ımda size mübarek peygamberlerimin diliyle de ayrıca Musa'mın diliyle, İbrahim'in diliyle, hele de, he de Muhammed Mustafa'mın diliyle ahiretin daha hayırlı olduğunu yani e, dünyanın son günü anlamında ahir yevmül ahir sonuncu gün anlamında o günden itibaren başlayacağı için ahiret günü olaraktan Rabbimizin bildirdiği ebedi bekleyen geleceğimizin bizim için daha önemli olduğunu, daha hayırlı olduğunu itiraf etmesine rağmen bir şikayetini de dile getirmişti Mevlamız. Bel tirunel hayatet dünya ama siz Rabbiniz olarak sizi uyarmama rağmen her şeyin sahibi, yaratanı, kim neye ne kadar hak ediyor, neye ne kadar önemlidir, değildir, bunları belirleyen Rabbiniz, hani Kur'an'da, hadislerde çok geçer, duyarsınız, Allah'a Allah göre, Allah katında, Allah'ın değerlendirmelerine göre, yani kabul ve red ölçülerine göre anlamındaki, ilahi değerlendirmelere göre son derece önemli olan ahireti bir tarafa bırakıyor ve gerçekten son derece önemsiz olan hatta önemsizliği cami hususu dedik bir hadis şeride sevgili peygamberimizin dilinde şu şekilde ele alınmış olan lehü kâneti dünya indallahi jannah baudatın maseqa minha şurb kafiren şurbete main ev şerbete main eğer dünya ve içindekiler tamamı yani dünya ve içindeki her şey Allahu Teala katında işte onun e, Rabbimizin değerlendirmesine göre normal bir tek sineğin bir tek kanadı kadar önemi değeri olsaydı Allah bu sinek kanadı kadar önem vermiş olsaydı sözünü bir daha hatırlatıyorum Dünyaya arkadaşlar hiçbir kafire kendisini tanımayana bir yudum su bile vermezdi benim katımda gözümde değerlerim listesinde bir sinek kana kadar önem var bu dünyanın ey beni inkar edenler tanımayanlar benimle anlaşmayı bozanlar size bir yudum bile su vermiyorum derdi. Demek ki dünya Allahu Teala hazretlerinin kendi değerlerine ve değerlendirmelerine göre tabiri caizse avamca konuşuyorum kusura bakmayın. Sivrisinek kanadı kadar veya herhangi sıradan bir üvez dediğimiz meyve sineğinin kanadı kadar önemi haiz olmadığı için Mevla Teala Hazretleri hemen hemen dünyayı amuduyla kafilere yutturuyor. Kendisini tanımayanlara, kendisine büyük problem yaşayan insanlara daha çok buradan tahsisat yapıyor. Zaten dünya gerçekten ama şöyle bir fesinizi önünüze koyarak samim bir şekilde düşünür ve değerlendirirseniz, Mevla'nın en sevdiği, en önem verdiği kulu, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bütün melekler, bütün inis ve cin dediğimiz, bütün yaratılmışlar, Mevla'nın tabii iyi kulları, birbirinden kalite kulları, peygamberleri var, Cebrailler, Azrail'ler, İsrafiller, Mikail'ler, hepsine salat olsun, selam olsun, mübarek efendilerimiz. Ancak arkadaşlar, hepsinden daha da önemli olduğuna göre, Mevla bu dünyayı o mübarek peygamberimize yeme içme giyme kullanma ve normal anlamda istifade etme bakımından son derece onu mahrum etmiştir yani çok önemli tuttuğu bir sevgide kimsenin erişemeyeceği ve çok önemli tuttuğu bir kuluna. Eğer bu dünyaya önem versedi arkadaşlar onu bu nimetlere öncelikli olarak boğmaz mıydı, ikram etmez miydi, yağdırmaz mıydı? Dolayısıyla Mevla Teala Hazretleri gerçekten bu dünyaya ve içine geç bir şeye sivrisinek kanadı kadar ehemmiyet vermiyor ama bu... Anlamda e, sadece bu hadis-i amel eder de e, bununla yolumuzu bulmaya çalışsak eksik olur. Peygamberimizin bu konuyu açan, bu daha iyi anlaşılmasına yardımcı olan diğer sözlerinde hemen önümüze alarak ona göre adım atmamız lazımdır. Cenneti cehennemi hesaba katarak ebedi ahiretin buradan ayarlanıp tezgahlandığını hesaba katarak olaya bakarsak dünya o anlamda çok önemlidir, değerli değildir kendisi olaraktan değerli değildir. Değerli olsa da Allah bu dünyanın canına okuyup kıyameti kopartmazdı herhalde değil mi? Yani Bismillahirrahmanirrahim. Tübette ardu gayral ardu ve semawatu ve be berazulillahil razulillahi'l der miydi? Göklerin, yerlerin tipini değiştireceğim, altüst edeceğim ve her şey birbirine karışacak. Hallaç pamuğu gibi diyorlar. Hatta la tarafi'a ve cam la emtav. Biraz evvel okudum ayet-i kerime birlikte bunu değerlendirirseniz yani dünyada hiçbir çukur olmayacak hiçbir tümsekte olmayacak eskiler derlerdi ki biz tabi bu ayetlere Allah'ın bizzat bize sunduğu bu mübarek bilgilere erişmediğimiz çoluk çocukluk dönemimizde dünyanın bir ucuna yumurta koysanız öbür ucundan gözükecek derlerdi ki gerçekten öyledir dümdüz olacak yani Mevla'nın bu kadar altısı edeceği, hiç canını okuacağı bir dünya bu anlamda önemli değil. Fakat ahireti kazanmanın adresi olduğu için arkadaşlar Allah'ın rızasını kazanmak burada, sevgisini kazanmak burada, yedi cenneti kazanmak burada. Dolayısıyla bol bol dualar alıp, insanlara, hayvanlara, tabiata güzel yatırımlar yapıp, yani bu kaynaklar adına Allahü Teala Hazretlerinin katında itibar kazanmak burada. Dolayısıyla et dünya mezraatul ahireti çizgisine baktığınız zaman dünya ahiretin şantiyesidir, tarlasıdır, bağ bahçesidir. Burada güzel ekimler olacak, güzel sulamalar, beslemeler Güzel hasatlar olacak ki ahirette güzel ürünler biçebilelim sevgili kardeşlerim. Burada çok güzel harıl harıl çalışacağız ki ahirette bunun neticesini alalım. Eğer ahireti bizden öncekiler, e, şimdi... Kilerde de var böyle kaliteler ama genellikle son dönemin Müslümanlar olarak biz biraz dünyaya e, haddinden fazla ettik Yani dünya bizim için olmazsa olmaz gibi bir noktaya geldi şimdi. E, İslami kimlikleri itibariyle çok güzel, çok kalite insanlar bile bugünlerde arkadaşlar yani bu konuda bir geri sayımın içerisindeyiz. Allah bize yardım etsin, elimizden tutsun, battığımız pekmezden biz garip sinekleri kurtarsın ve kendisi için çok güzel iş yapan, çok güzel çalışmalarla alnına ağart. Atacak, ondan sonra yüzünü pırıl pırıl ışıl ışıl yaptıracak işlere başarılı kılsın bizi ama yani baya bu konuda ciddi bir dünya meylinin eğiliminin içinde görüyorum kendilerini. Hep hemen hemen hem hep hepimizde bu sıkıntı var. Mevla Teala Hazretleri kendisine önem veren ve değer verdikleri şeyler üzerine yüklenen ve onu kutsayan o uğurda biraz daha sağ yukarı sahibi gelişmiş, müslüm, gelişmiş Müslüman esin cümlemizi inşallah sevgili kardeşlerim. Evet Mevla Teala Hazretlerinin önem verdiği şeyleri öne çıkartmak, önem vermediğini geri çekmek, birinci işimizi Liste başına koymak, yangında kurtarılacak olanlar üzerinde yoğunluk kazandırmak, Biri daha ikinci şansını verilmeyeceği işleri bir an evvel yapıp, kotarıp, ortaya getirmek, çıkartmak konusunda bizden beklenenleri vermemiz lazımdır. Rahmetlik bizi yetiştirmede büyük pay olan hadis hocamız derdi ki, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ma min ehadin yemûtü ne nedime. Bu çok sık okuduğu hadislerden birisinin, İdi. Hemen hemen bütün derslerinde bizi uyarmak için bu hadis-i şerifi okurdu uzunca bir metin ama sadece ben ilk cümlesini okumuş oldum. Ölen herkes çok büyük bir pişmanlık yaşayacak ahirette yani ahlar, vahlar, tuhlar, eyvahlar, hasretler, üzüntüler günüdür e, ahiret. Yani yevmel hasret diyor Kur'an-ı Kerim ya üzüntü günü yani iç geçirme günü. Ne olaydı günü, keşkeler günü, ahiretin bir adı da keşkeler günü, keşke şöyle yapsaydım, böyle böyleyseydim, keşke bir peygamber bulsaydım, peşine takılsaydım, kitabını okusaydım Allah'ımın dediğini yapsaydım, ee, beş vakit namazı cemaatle kılsaydım, ne bileyim güzelce örtünseydim, alkol e, alma yerine efendim helal gıdalarla e, geç, e, ihtiyacımı giderseydim, keşke bütün her türlü seyahatlerde imzam var ama... En önemli seyhat Kabe'ye de gitseydim, haccımı da yapsaydım gibi bu keşkeler gerçekten ziyade olacak. Cennete gidenlerin bile böyle bir keşkesi varmış. Bunu şöyle izah ederdi. Her ölen pişman olacak hadis-i şerifin devamında sahabe-i kiramın soru cevabına göre Peygamber Efendimiz cehennemde olanların pişmanlığını anlayan sahabeye cennettekilerin o nedametini şöyle dillendireceğini söylemişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam cennettekiler de Mevla'nın kendilerine çok kolay çalışmalar çok e, e, sıradan amellere ne kadar büyük ikramlarda bulunduğunu canlı olarak artık içine girdikleri için gördüklerinde keşke biraz daha fazla yatırım yapsaydık. Diyeceklermiş. Keşke biraz daha fazla yatırım yapsaydık. Mesela bir keşkeye söyleyeyim ben. Bir kere insan la ilahe illallah diye anlamı düşünerek biraz metlerine yani uzatılmasına kısaltılmasına da önem vererek la ilahe illallah zikrini ki zikirlerin genel başkanıdır. Bütün zikirler la ilahe illallah'ın yavrusudur. Subhanallah ve bihamdih de çok kazandırır insanı. Salavat çok kazandırır. Çok çok kazandırır hatta. La havle de kazandırır ve diğer istiğfar da kazandırır. Yani işin içinde Allahu Teala'nın zikri olduktan sonra bütün zikirler insanı köşeye döndürür. ihya ettir. Cephede aslanlar gibi küküren yiğit askerler gibi insana ahiret geliri sağlar bu güzel zikirler. La ilahe illallah anlamını düşünerek Allah'tan başka ilah yoktur kısa tılmış karşılığıyla. Bunu böyle yürek derinliğinden haykırırız arkadaşlar. Tüfti ile arş. Arşa kadar yükseltir bu la ilahe illallah ve ihlasla söylenen bir tane la ilahe illallah. Cahmüs Sakirin Şerif Feyzul Kadir'deki sevgili peygamberimizden gelen oraya alınan orada okuduğumuz bir rivayete göre dört bin büyük günahını temizler. Dört bin derece Allah katında itibar ve derece kazandırır. Dört binde sevap aldırır. Bu kadar önemlidir. İnsan İnsanlar şimdi cennette bir kere la ilahe illallahı söylemenin, bir ayet okumanın ki peygamberimiz mesela Kur'an'da üç tane ayet okumanın sevabı üzerinde kıralet bölümlerinde geçen hadislerden birisinde bir insan üç tane kızıl tüylü deveye sahip olmasından ise namazda üç ayet, üç tane Mesela inna ile başlayalım. O süre 3 ayettir değil mi? 3 ayetlik bir sure üç da 3 tane ayet okusa kesinlikle kapısında 3 tane kırmızı tüylü deve sahip olmaktan daha çok kazanır, onlardan daha hayırlıdır buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Geceler biraz bugünlerde fena değil yani erken yatarsak kalkabiliriz Allahü Teala bizim bütün vukuatlarımızı bağışlasın geç yatıp da gece namazlarını bırakın sabah namazlarını bile sıkıntıya sokan ayara bozuk kullara mevlat tatlı bir ayar çeksin acıtmadan inşallah rekatanı fi cefille leyli hayrun minet dünya ve maafiha sabah sıfır beşı Beş on beşi 10 geçe imsak bitiyor. Diyelim saat 3'ten itibaren veya daha önce de olabilir. 5'i 10 geçe, 5'i çeyrek geçeye kadar diyelim, en son ki rakamı verelim. İnsan iki rekatçık namaz kılsa bütün dünyayı içindekilerle birlikte doğal olarak dünya, içindeki zenginlikler, üstteki bitkörtüsü, hayvanlar alemi şunlar bunlar, madenler vesaire ile birlikte. Bir, ikincisi üstündeki son teknolojik harikalar, güzel güzel efendim binalar, inşaatlar ve önemli yatırımlarla birlikte hepsini Allah yolunda harcasa bir adam ne kadar sevap alır bir düşünün. <gülüyor> Ama inanın gece kalksa iki rekatçık o son dilimde namaz kılsa, Allah'a şöyle bir el kaldırıp dua etse o iki rekat namaz hayru minet dünya ve ma fiha. Dünya ve içindeki her şeyden insanı daha çok kazandırır. Bunun gibi yani... Kolay yatığımlardan çok güzel karlar elde ettiğini insan cennette görünce eyvah diyecekmiş yani biraz daha fazlaca yapsaydım bir la ilahe illallah de eklesem bir iki rekat daha kısa veyahutta da, e, öbür fakiri boynu bükük göndermişim bir üç kuruş da ona versem de ondan da kar etseydim, daha güzel yerlere daha güzel imkanlara kavuşsaydım gibi. Yani şimdi biz bunları arz ediyoruz ki o gün gelmeden evvel bizim işimiz nedir? Dost, dostun yaptığı iş nedir? Dostun başına problemler gelmeden evvel, yani testi kırılmadan uyarır, tokatlamak yerine faydalı olan e, haberleri arz eder. Yoksa iş bittikten sonra dost da düşman da ah vah tuh der. O problem değil. Mevla hakiki dost o. Yani önümüze çok önemli günler geceler gelmeden evvel sevgili kardeşlerim Mevla Teala Hazretleri dostun yapıyor. Ve yuhadzirukümullah nefse Bakın diyor ben sizin dostunuzum tatlı tatlı anlatıyorum kendime karşı tedbirli olun bana karşı sizi uyarıyorum gibi Mevla Teala Hazretleri kullarına yani dostluğunu yapıyor Biz de onun adına bir şeyler yaptığımıza göre burada başımıza o işler gelmeden evvel aklımızı başımıza toplayalım yani günlerimizi zararlı geçirmeyelim. Sabah namazına mümkün mertebe erken uyanıp cemaatle namaz kılmaya çalışalım hanımlar da millet camide cemaatle namaz kılarken evlerine kılmaya gayret etsinler çoluk çocuğumuza kaldıralım. Yani biraz duyarlılığımızı, gayretimizi arttıralım arka da birbirimize yardım edelim. Hanımlar beylerine, beyler hanımlarına yani beraberce bu hayatın yükünü çekiyoruz. Yani beraberce gülüyor, e, üzülüyor. Beraberce efendim açlığımızı, tokluğumuzu, beraberce yokluğumuzu, varlığımızı sürdürüyoruz. Acıyı, tatlıyı bölüşüyoruz Allah'a hamdolsun. E, ahirette de beraberce cennete girmenin yolunu e, aramamız lazımdır. Yani birbirimize dayanışma içinde olmamız gerekir. İnsanın en iyi dostu. En çok birlikte olduğu kimse olmalıdır. En iyi yardımcısı da onlar olmalıdır. Yani biz anne babacığımızla da tabii çok iyi ciğeriz ama yani anne babacığımızla biz devamlı kalamıyoruz. Anne babacımızın artık yani e, küçükken sarılıp yatıyorduk ama küçük çocukluğumuzda e, kendisini emerken ona annemize sarılıp yatıyorduk. Daha sonra efendim biraz daha büyüyünce korktuğumuzda hemen annemize sokuluyor sarılıp yatıyorduk. Şimdi bakın eşlerimizle beraber aynı şekilde dinleniyoruz istirahat ediyoruz. He, evimizin her noktasında birlikteyiz onlarla yani insanın en iyi dostu hanımı ve kocası olmalıdır. Çoluk çocuk da onunla tabii ki gölgelerinde o e, sevgi gölgesinde e, büyümelidir. Annelerin babaların birbirine bu konuda çok büyük destek olması gerekir ve beraber cennete girmenin e, muhabbetini yapması lazımdır biliyorsunuz İbrahim Ethem e, anlatılanı odur ki eşiyle birlikte biliyorsunuz gece e, istirahat ederlerken uykuları gelemiş herhalde muhabbet muhabbet kendi karı koca muhabbetleri sırasında işte Allah'a şükürler olsun hanım. Hem devlet başkanıyız, memlekette en önemli yerlerde yaşıyoruz, saraylar saraylarda bir ömür sürdürüyoruz. Bütün millet bize tazim ve taziz ediyor. Ondan sonra efendim namazlarımızı kılıyor, oruçlarımızı tutuyor, hacca gidiyor, zekat veriyor. Memleketimizin fakir fukarasına bakıyoruz. O yönden ahirette de inşallah böylece saraylarda oluruz gibi birbirleriyle muhabbet ediyorlar. Bak güzel bir şey. Ki İbrahim Ethem uç bir örnektir. Biz onun gibi böyle büyük bir fedakarlık, bir kalemde her şeyi silip, Kaçacak, Allah aşkıyla deli divana olacak, yollara dökülecek bir gelişmişliğe sahip değiliz. Allah-u Teala bizim de aşkımızı artırsın ama biz o dozda, o düzeyde olamayız. Onları tabi ki damın üstündeki tıkırtan sonra her şeye bırakıp gitmesi ve Allah dostlar arasında, ahiret sultanlar arasında yer alması çok büyük bir şeref, çok büyük bir nam, çok önemli bir örnek olmuştur. Biz o kadarı başımızın tacı, imreniriz, gıpta ederiz, ah vah keşke deriz ama hiç olmazsa biz makul olanı ayağımıza dokunan, elimize değen kısımları yapmaya çalışalım. Nedir o? Biz de eşimizle uyumadan evvel muhabbet ederiz. Günün müzakeresini yaparız. Artıklarımızı, eksilerimizi gözden geçiririz. Yani apartobar hemen böyle uyumayız. Yani değerlendireceğimiz şeyler olmalıdır. Yani çoluk çocuğumuz hakkında olmalıdır. Geçimimiz hakkında olmalıdır. Biraz da biz Müslüman insanlarız. Yani işin başına o ibadetlere koymamız lazımdır. Biz İbrahim bin Etem gibi o kadar yani sarayda yaşadığı halde bunu düşünen e, o kaliteler e, biz gece konuda niye düşünmeyelim? Zaten dünyada çok e, düzeyimiz e, düzeyimize sıkıntı var. Bir de âhirete mi sıkıntı olsun? Birbirimize müzakere etmemiz lazım, müşahave etmemiz lazım. Üt kulül cennete en tüm ve eşlerinizin ayetinin hem hanımımızın kulağına hem bizim kulağımıza fısıldanmasını efendim oluşturmamız lazımdır. Ey dünyadayken bizim ayetlerimizin tamamına inanan bak bizim ayetlerimize olduğu gibi inanan ve teslim olan uygulayan güzel insanlar sizler eşlerinizle beraber lütfen cennete buyurun diyor ya Mevla üdukulül Üdûlül cennete entüm. Evet sizler lütfen bütün ayetlerimize inandınız. E, dediğimizi yaptınız. Allah-u Teala konuşuyor. Dediğimizi yaptınız. Ayetlerime inanmakla kalmadın. Gereğini yaptın. E, artık yani böylesi mümin ve teslimiyeti olmuş, e, teslimiyet sahibi gelişmiş bir insana ne diyebilirim ki? Eşinizi çoluk çocuğun alın, cennetime buyurun. tuhbaru nimetlere dalın. iyice artık yani sere serpem, gelişi güzel, istediğiniz gibi özgür bir şekilde artık, tadını çıkartın bu tatilin tadını çıkartın bu alemin diyerekten Mevla'nın iltifat yağdırdığı birisini ya olmayalım ki biz değil mi Eşimiz de olsun, hanımımız da olsun, kocamız da olsun, elimizin altını çocuklarımız var. Beraberce bir pazar kahvaltısı zannediyorum ailelerin en keyifli kahvaltısıdır. Yani çocukların o gün tatilidir, çalışanların da işe gitmediği bir gündür. İnsanlar bol bol uyuduktan sonra öğleye yakın eğer özel bir randevular falan yoksa öğleye yakın o kahvaltıdan hazırlarlar. Artık Allah ne verdiyse bütçemize göre... Ev sahibesinin biraz da göre güzel bir sofra düzülür, çoluk çocuk etrafına dizilir, güzel bir sofra düzülür, çoluk çocuk dizilir, karşılıklı şakayla muhabbetler, böyle çok agresif ve problemli ahlak sorunu olan birileri değil. yoksa aramızda hep birlikte tatlı bir kahvaltıdan kalkılır, işlerine bakar herkes artık, Gereken neyse yapılır. Böyle bir manzara hepinizin hoşuna giden bir manzaradır, belki de haftanın en sevdiğiniz günü ve saati o saattir. Birlikte olduğunuz, neşeyle, muhabbette, evlatlarınızı öptüğünüz ve kocayla göz göze geldiğiniz, karşılıklı böyle güzel iltifatlar, jestler yağdırdığınız bir ev hayatı, huzurlu bir ev hayatı, ideal bir ev hayatıdır değil mi? Yani bunlar gerçekten müminlerin birbirine normalde bakması sevapken niye... E, eşlerin anne babanın birbirine bakması sirap olmasın. Bunlar bu tür e, dahili mutlulukları e, Allahu Teala Hazretleri çok hoş ve çok güzel karşılıyor. Bunlar hakkında ne güzel hadis-i şerifler var. Şimdi benim konum e, çığrından çıkmasın diye bununla yetiniyorum. Pekala. Neden bu çocuklarla birlikte biz cennette aynı keyfi patlatmayalım? Allahu Teala var. Kendi adını koyduğu Firdevsi, Mevazı, Adini, Alası değil mi? Naimi var cennetlere var. Adını yine kendi koyduğu Sa'iri, Hutaması, Cehennemi, Sekar gibi acayip böyle birbirinden çirkin, korkunç ve gerçekten dayanılmaz, mümkün olmayan sıkıntıları ve azapları, işkenceler olan cehennemler de var. Neden arkadaşlar biz Mevla Teala Hazretleri'nin böyle güzel sofraları dururken sıkıntı adreslerine birbirimizi iteleyelim ki? Yani büyükler küçüklere bu konuda yardımcı olsun. Küçüklere de biraz destek versin. Yani hay hay babacığım anneciğim desin. Elle tutusunlar. Yine nese hayatın tadı çilesi dünyadaken çekiliyor, götürülüyor. Ailece bu işin çaresine bakmak lazımdır. Allahu Teala Hazretleri Taha suresinde mur Ehleke bisalati osabir aleha la neseluke rizqa nahnu narzuqu ve'l akibetu'l takva. Dostumuz Mevla'mız bak benim şu sesimi biraz aradan çıkartırsanız okuduğum ayetleri bizden evvel tabii ki sevgili peygamberimiz okudu. Ona da Cebrail aleyhisselam okudu. Ona da Allahü Teala değil mi bunları verdi. Yani söz onun, yol onun, varlık onun, her şey onun. Dolayısıyla Mevla'dan bu tatlı nasihatları dinleyerek o edeple, o samimiyetle olaya bakarsak kar ederiz. Ve daha çok müteessir oluruz. Gerekeni yapmadan biraz daha canlanırız. Ve mur ehlek Çoluk çocuğunu ailene emret. Buradaki ehil beraber yaşadığınız kimseler anlamındadır. Ne bileyim bir işveren için işçisi olabilir. E, esnaf için tezgahtar olabilir. E, diğerler için de efendim memurlarınız olabilir. Askerleriniz olabilir. Ne bileyim elinizin altındaki diğer personelleriniz olabilir. Bunlara da diyor Allahu Teala kendi kıldığınız namazı öğütleyin. Allah'a kullukta onlar da başarılı kimseler olsunlar. Mevla ile en aza insin. Ve mur ehleke bir aleyha, Ey benim değerli kulum, değerli Müslüman elemanım, sen sabru, sebat ile hiç aksatmadan, tenzilat yapmadan sabah, öğle, ikindi, akşam yattı, bitir, beş vakit üzere, özenerek, bezenerek vaktinde Allah'a beğendirmek amacıyla onun istediği biçimde namazı kılmaya devam ederken ehlini de yani personelinde birlikte yaşadığın kimselere de namaza uyar. Namazı onlara emret, öğütle yetiştir gibi hani peygamberimizin namazın başlama tarihiyle alakalı bir öydü var ya, aman diyor peygamberimiz, anne babalara özellikle çoluk çocuğunuzu diyor, yedisine basar basmaz artık siz de seccadeye çıkartın namaza alışsınlar. Bak namaza arkadaşlar yedisine baş girdi mi çoluk çocuğumuz, namazı onlara emredin öğretin. Küçük yavrularımız annesiyle birlikte yarım yamalak bir başörtü annesinin, annesinin başörtüsü kendi boyunun iki katı. O dönemde bile böyle yarım yamalak başına koyarak eğilmesini, doğrulmasını, Allah'ın huzurunda durmasını yavaş yavaş sevdirerek alıştırın. Daha sonra emredin, hatta 10 yaşına basar da namaz konusunda böyle bir e, işlaslık görürseniz, onlar ciddi bir şekilde o işe ikna edin diyor ya, İslamiyet dinimi sevgili kardeşlerim, kendiniz de diyor ehlinize, elinizin altında kimseler namazı emredin, böyle bir görev verin. La nes'eleke rizka. iş aksamaz, rızık aksamaz. Yani namazdan sebep arkadaşlar belki bir on dakikalık bir rötar bir gecikme olabilir. Şu bu olabilir ama Mevla diyor ki namazla alakalı aldığınız kararlar, hacca gitmek için yirmi otuz günlük aldığınız kararlar, e, malınızdan böyle... E, Belki de şu anda nakitiniz falan yoktur. Zekat için aldığınız karalara, verdiğiniz rakamlar. Aman ha benden dolayı bu konuda hiç aklınıza bir şey takılmasın. La nes elüke rizka. Senden rızık mızık isteyen yok. Nahnu nerzûkuk. O konuyu biz hallediyoruz. Biz rezzakız. Sizin böyle bizim adımıza yaptığınız fedakarlıklara değerlendiriyor, gerekeni yapıyor. Bu konuyu, bu açığı kapatıyoruz. Vel akıbetülü takva Şimdilik. Namaz kılmayan insanda bir şeyler kazanabilir veyahut da ibadetlerini aksatarak insanlar bir, bir şeyler elde edebilir bu mümkündür bu olur ama diyor ki Mevla işin sonuna bakın sonuna şu anda kazanıyor gözüküyor, gözükebilirsiniz 110'luk bir ampülü 220'lik bir akıma bağladığınızda bir acayip bir parlaklık oluyor ama sonra parlaklık patlamayla sonuçlanıyor. Yani bir takım geçici parlaklıklar olur. Bazı trafikte herkesi sollayan bir araç görürsünüz. Aman trafiği alt eder, heyecanlı bir şekilde herkesin ağzını burnuna getirir, heyecanlandırır. Ama bakarsanız o ortalığı velveleye veren, kasırgaya çeviren o araç ileride bir yerde yan yatmış, çamura batmış vaziyette sizi bekler. Yani belki hızlı gidebilirler. Belki efendim çok acayip bir tantana şaşa ve oluşturabilirler. Ama diyor ki Allah bak. Allah diyorum başka bir işten, isimden bahsetmiyorum. Allah Teala buyuruyor ki kesinlikle ve kesinlikle sonucun en güzeli bana inanmakla kalmayıp, İnanmak yetmez. Bana inanmakla kalmayıp Allah'a inanmanın hemen yanı sıra Rabbisine olan saygısı, sevgisi, hürmeti, muhabbeti ve bu e, güzel bağlılığın bir ürünü olaraktan emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçınan bir peygamber gözetim ve denetiminde o kulvarda, o çizgide yürüyen güzel insanlar her işin sonunda huzura ve rahata kavuşurlar ve en güzel sonuç takva kullarındır. Vel akibetü litaqva başka bir ayete vel akibetü lmutaqin. İnnel arda, İnnel arda yerisü he ibadye salihun gibi. Bu kainat diyor Mülletale ve cenneteki o yerleşimi biz salih kullar için hazırladık. Biz onlara salih kullara mirasçı olaraktan oralara yerleştireceği Salih, hem Allah'ın hakkını yerine getiren, hem kullarla güzel geçinen iki tarafta da dengeleyen ayarlı insandır. Uçağın iki kanadı gibi arkadaşlar, kalp ve mide gibi hem midesini doldurup yani normal vücut e, vücuttaki düzeni koruyan hem kalbine güzel güzel ele bi zikriyle tetmeynil kulûb ayetiyle Allah'ın zikriyle kalbini besleyen ibadetlerle besleyen, Kur'an tilavetiyle besleyen böyle tabii ki gelişi güzel değil. Yani talim ve terbiye üzere eğitimin aldığı güzel bir metotlu, programlı, disiplinli, e, işi iyi ayarlayarak yaptığı zikirlerle kalbini dolduran insanlar diyorum Mevla mutlu olurlar. Ben kalbin mutluluğunu zikre vermişimdir. Arkadaşlar yani mideye doldurduğunuz şeyi kalbe dolduramazsınız. Kalbe koyduğunuzu mideye, mide o işte bir şey anlamaz. Her şeyin yer ayrıdır bakın. Gıdanın yere ayrı, uykunun yer ayrı. Dünyanın en güzel gıdalarını alsanız, uyumasanız ayarınız kaçar. Arkadaşlar, çok çok uyusanız ama gıda almazsanız yine ayarınız kaçar. Yani normal vücudumuzla alakalı kararlarda bile her şeyin yeri ayrıdır. Yani ekmeğin yeri ayrı, suyun yeri ayrı değil mi? Dinlenme türünden yatağın yeri ayrı, başka dinlenme türlerinin yeri ayrı, ekmeğin aşının yeri ayrı. Dolayısıyla arkadaşlar kalbin yeriyle, midenin yeri ayrıdır. Kalbin doyduğu şeyden mide bir şey anlamaz. Midenin doyduğu şeyden kalp bir şey anlamaz. O zaman dengeli adam İki tarafta da böyle güzel alt başı sürükleyip götüren kimsedir. Öyleyse arkadaşlar bakın. Ebedi huzurumuzu, mutluluğumuzu Allahu Teala Hazretleri'nin anlattığı, öğrettiği, önümüzü açtığı, bu güzel geleceği kazanmanın yolu Mevlamız'ın bize emanet ettiği, pek de kıymet vermediği ama e, ahirete kazanma bakımından Rabbimizin bir imtihan sahası olaraktan bütün peygamberlerle, kitaplarla efendim güzel bir programla yaşanabilir hale getirdi bu dünyada. Yani o ehemmiyetli, o ciddiyetli ve ebediyetli hayatı kazanma şansımız olduğu için bu cihetten önemlidir ve güzeldir. Bu manada önemi vardır. Bu manada dünyanın arkadaşlar yani yer olarak, adres olarak, şartlar olarak pek önemi olmamakla birlikte ister hapishane şartlar olsun Yusuf Peygamberimiz gibi oradan da bir koridoru açar Allah sizi cennetine alır. Efendim hastane e, koridorlarında gezen bir garip olaraktan düşünün kendinizi Eyüp Aleyhisselam gibi oralarda nasıl cennet alır. Problem değil yani cennet kazanma şansınız her tarafta var saray balkonlarından da atlayabilsin cennete dünyada ve ahirette beraber rahat ettiğiniz bir hayat olabilir. Süleymani tarik dediğimiz Süleyman Peygamberin gittiği yol gibi, yaşadığı hayat gibi, standartlar gibi, ne bileyim Hazreti Bilaller gibi işkence çeken bir şahsı da olsanız evelallah yine güleceğiniz bir cenneti kazanırsınız o işkence ortamına rağmen. Ne bileyim Ebu gibi ünlü bir iş adamı olsanız dünyanızda güzel itibarınız maddi manevi itibarınız yerinde ahiretinde güzel birilere olabilirsiniz. Buradaki bulunduğunuz pozisyon mühim değil. Gerçekten mühim değil yani sağlığınız hastalığınız ondan sonra efendim moral oluşunuz veya moral oluşunuz bekarlığınız veyahut evliliğiniz fakirliğiniz veya zenginliğiniz kadınlığınız erkekliğiniz şu cins ve bu cibilliyetten olmaz vallahi mühim değildir. Mühim olan şey arkadaşlar bakın Allah'ın öngördüğü şeylerdir bunlar sizin kendi kararlarınız değil. Yani sizin e, şu milliyetten olma gibi tercihiniz olabilir miydi yaratılmadan evvel böyle bir dilekçe verme şansınız var mıydı? Veyahut da kadın olmanızı, erkek olmanızı belirleme şansına sahip misiniz? Değilsiniz. Yani bunun gibi sizi aşan konulara kafayı fazla takmayın. Takacağınız şey nedir? Yani Ben amile sâliha min zekerin ev ve ve mü'min Falanuz <felen> yine, ne o hayatın tabi ben, ve lanet yine, e jırım bi aksan ma, kano yamalun be ya, efendim sureye sebeteki ayet kırma aynı içeriği, aynı şekilde bak mensi, bir yere doğru motive etmeye çalışıyorum. Yani nefsem bana sürekli bir şeyler esse motive ediyor. Şeytan gece gündüz vesvesele delik deşik etmeye çalışıyor. İyi çeylem bu gül oyna böyle gelmiş böyle geçer kabilinden. E, iğrenç kliplerle insanlar sizi şarkılarla, türkülerle oyalayıp boyalayıp cennetinizden, ahiretinizden sizin Allah'ın önerdiği, önünüze koyduğu güzel geleceğini alıkoymaya çalışıyor. Bunlar bu şekilde sizi etkilemeye çalışıyor. E biz de ne yapalım, ne edelim? Böyle çarpılmış, yamulmuş veya olumsuz etkilerde tıkanmış, kalmış tembelli üste insanları tık, e, yolda kalmış insanları bu mübarek e, manevi e, gıdalarla Allah'ımızın sözcükleriyle, kelimelerle mübarek ayetleriyle değil mi besleyerek güçlendirip ödevlerine görevlerine palazlandırmaya çalışıyoruz bizim de yaptığımız budur suresinde Bismillah ve ma emmalüküm ve la kullarım bakın Rabbiniz olarak konuşuyorum size mallar vermişim helal olsun evlatlarda helal olsun hayrını görün mallarını verdim evlatlar da ama billeti tukarre bikum inde nazul bunlar öldüğünüz zaman mal varlığınız veyahut da evlat sayınız sizi benim katımda yükseltmez bak mevla tatlı tatlı anlatıyor mal varlığınız Evlat sayınız sizi e, benim katımda itibarlı kılmaz. Beş para değerinizi artırmaz. Peki hala ben değerli kıymetli Allah kadına önemli birisi olmak istiyorum. Ve bir de Allah'ın nimetlerine gömülmüş böyle keyfe maaş bir hayat. Hiç kesintisiz bir e, zevk tünelinde hayatımı sürdürmek istiyorum. Bunda da Allah'ın garantörlüğünü istiyorum diye. Böyle bir soru yöneltirsen cevabını alırsın. İlla amene ama diyorum evla. Durumunuz ne olursa olsun eğer iman sahibiyseniz, iman sahibi kullar. Men amen, iman eden kimse. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdü ve resulü bunu haykırdınız. kelime şahedet tamam. En büyük sermayeyi verdi Allah şimdise tamam mı arkadaşlar? Geriye kaldı işletme sorunu. Kainatın en büyük hakikati imandır değil mi arkadaşlar? En büyük hakikat imandır. Allah'a tanımaktır. Allah'ın istediği gibi inanca ve Allah'ın iman listemize koyduğu değerlere meleklerine inanmak efendim kitaplarına inanmak peygamberlerine inanmak kaza ve kader dediğimiz yani her şeyi Allah'ın bir programın dahiline yarattığını kabullenmek öldükten sonra dirilmeye Vel badel öldükten sonra da Allah'ın diriltip iyilerin eksik kalan ödemesini yapacağına, kötülerinde verilmeyen eksik kalan cezasını tamamlayacaklarına Mevla'nın Mevla'nın istediği gibi imana sahip olanlara ebediyen cenneti, Mevla'yı inkar anlamına gelen işler yapanlara ebediyen cehennemin söz verdiği bir ahiret var burnumuzun ucunda. Bu iman yani kitaba uygun, sünnete uygun hele bir de ehli sünnet ve cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sahabesi o çizgideki seyreden ehli sünnet alimlerinin tane tane efendim kalem kalem arz ettiği bir listeye uygun bir imandan hemen sonra ve amele salihan öyle tembel tembel yatmak yok diyorum evlat hazretleri amel istiyorum imanıza uygun davranış istiyorum yani bu iman bir şey üretmenidir arkadaşlar bu tarla bir şey üretmenidir, bu fabrika bir şey üretmelidir bu bize verilen tezgah bir şeyler ortaya koymalıdır. Bu koyacağı şeyler amelesi salet dediğim şeylerdir. İmam-ı Rabbani'nin taban tanıtımına göre... Cibril hadisi diye bildiğimiz Mel-İman, Mel-İslam diye sorulu cevaplı bir hadis-i şerif var ya, meşhur bir hadis-i şerif, ondaki ikinci parçadır. Mel-İslam'ın cevabı kısmı, cevap kısmıdır, amel-i salin tabanı budur. Eşhedü ile girdiğiniz, üyes olduğunuz, Müslümanlardan birer fert olarak kabul edildiğiniz, bu aşamadan sonra beş vakit düzenli namazınızla, senede bir defa efendim orucunuzla, e, hacılığınızla, zekatınızla e, temelini attığınız, bir ameli salih ki bununla güzel ahlakla beslediniz. Diğer efendim el allahlar haramlara dikkatinize sürdürdünüz. Bir de tabii ki bununla yetinmek mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü bir de İslametin çalışmanız lazımdır. İslamiyet'in korunması, kollanması, yayılması, her tarafa bu İslamiyet dininin ulaşması, erişmesi, insanların bu dini sevmesi, beğenmesi, bu din ile müşerref olması gibi bir gayretin adam olmanız lazım. Buna biz kısaca Allah yolunda cehdi, gayret, zorlanma, biraz fedakarlı içer içerdiği için cihat diyoruz değil mi? Peygamberimize böyle tazecik bir Müslüman gelmiş. Yani biraz da tembel yapısı var. Cimirli de yanı sıra mevcut. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a amel-i salih kısmına ilave ederim. Bunu böyle bir zammetmek, iğnenemek istiyorum. Demiş ki ya Resulallah şimdiye kadar Müslümanlık bana nasip olmadı. Ama gönlüme artık iman etmeye, sizinle beraber çalışmaya, bu kulvara girmeye karar verdim. Ama bizzat sizden bu İslamiyet'i alsam demiş. Siz bana bu İslamiyet'e girmemin şartlarını, neler yapmam gerektiğini sizden alsam da ona göre Birinci elden Müslüman olsam olabilir mi? Hay hay demiş. Peygamberimiz kısaca anlatacağını anlatmış. Bildiğiniz şey arkadaşlar. Bildiğiniz şey iman şartlarını anlatmış. İslam olmasından sonra yapacağı Müslümanlığa girdiği takdirde Medine'de oluyor bu tabi. Medine devrindeyiz. Medine devrinde hemen hemen bütün ayetler yavaş yavaş inerek tamamlanmıştı. Sona doğru bir dönem. Adam iki şey kafasına takılmış. Tamam demiş. Ben Müslümanlık adına her şeyi yaparım. Her şeyi gönlüme sindi. Bunda sorun yok zaten ben hazırlıklı geldim. Yani eşe diye hazır hale geldim. Ama demiş iki şey beni zorluyor ya Resulallah. Nedir demiş? Birincisi bu anlattığım konuyu tabii Allah hamdolsun daha evvelde okumuş ama İhsan Süreyya Sırma'da bir kitabında sevgili peygamberimizden bu tür konuları dizelediği böyle bir el kitabı gibi kitapçında unuttum hangi kitaptı bu hadis-i şerifi kaynağıyla birlikte almış kulakları hayırlı çınlasın. Evet caz demiş ki Yarısı ben demiş acaba şu iki konuda muaf olamaz mıyım demiş. Ben cimri bir adam açıkça söyleyeyim demiş. Yani Allah adına da olsa bir şey verecek kadar şimdi müsait değilim demiş. Verme kabiliyetim yok. Cimriyim açık söylüyorum demiş. İkincisi demiş cihatla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ben demiş utangaç sıkılganım biraz rahatına düşkün bir adamım. Harplere darplere gidemem. Ondan sonra demiş birilerine bir şey söylerken de utanırım demiş. Yani birilerine bir öğüt vermek, nasihat etmek, onlara İslami davetler, tebliğ sunmak gibi konularda cihat listesine girdiğini söylediniz. Onlar da beni yorar, zorlar demiş. Acaba demiş bu iki maddeyi muaf tutsanız demiş, geri kalanları rahatlıkla yaparım demiş. Bu iki maddesiz siz Müslümanlığımı kabul eder misiniz? Oh bize kalsa dünden hazırız. Hani biz Müslümanlar anlatırken her şeyi mükemmel de bir namazı yok deriz. Yani bu adamcağızın her şeyi var da motoru yok denilen bir araba gibi olduğunu düşünmeyiz. Hemen onu kabul etmeye çalışırız. Bir namazsızlığı dinin direğini yıkmış. Üstü de yaşayan bir adamı çok sağlıklı çok güzel gösteririz. Yani böyle göstermeye çalışırız. Ama peygamberimizde her şey apaçık. Yani dobra dobra diyorlar ya. Demiş ki evladım sen Müslümanlar niye giriyorsun? ve sen Müslümanlığa girince cenneti düşünüyor musun yani böyle bir hedefe böyle bir adese gelmeyi bizimle beraber girmeyi tabi demiş ya ben yani bu tür mükafatlar da düşündüm her şeye sabah atarak Müslüman oluyorum gibi peygamberimizden aldığı cevap kestirme bir cevap ve sizin de kendi aranızda değerlendirmeniz gereken bir cevap birlikte olduğunuz insanlara vermeniz gereken bir cevap sadece bu iki de saplanıp kalmamanız gereken bir cevap ne demiş Aleyhissalatü vesselam ne buyurmuşlar? Fele sadakate, vele cihade, febime tedhul cennete. Ey demiş sahabem, ey benim genç Müslüman adayım daha sahabe olacak. Sen bütün şartlara kabul ettin, cennete girmeyi de istiyorsun. E zekat vermeyeceksin, cihat etmeyeceksin, İslamiyet'in derdine dertlenmeyeceksin. İslamiyet can çekilsin, ne olursa olsun. Bana ne diyeceksin? Cık, demiş Buna rağmen cennete girmek istiyormusun? Evet demiş ki evladım sadakasız zekatsız cennet olmaz cihatsız cennet olmaz hadi bakalım işine bak. Adamcağız işin ciddi olduğunu öğrenince eşe bir daha tazelemiş. Zekat da vereceğim, sadaka da vereceğim, infak da ikramla edeceğim bile de demiş Allah yolunda bana düşen görev neyse verdiğiniz vazife yapacağım, cihat edeceğim dedikten sonra gel demiş. Arkadaşlar peygamberimizin dediği gibi olacak. Bütün ibadet taatlar Allah yolunda çalışmak, çabalamak, cehdü gayret mücadele etmekte vardır o amel-i içinde. Onu da es geçmemek lazımdır diyorum. Mevla Teala Hazretlerim hepimize güzel neticeler versin, müminlere karşı duyarlılığımız artır, artırsın. Yani bakın ayet-i kerimeye şöyle bir daha geri çekersek. Bu kadar Müslümanların derdine e, bir sus etmezsem, yani bir daha böyle bir gündemi hatırlatmazsam, müminlerin başına gelenlere duyarlı olmasam Allah beni sevmez. Ülkem olsun, dünya olsun müminlerin sorularına duyarlı olacağız. Bakın e, Sırp İslami kimliğinden dolayı insanlarımız mağdur ediliyor bazı noktalarda. Onları da biliyorsunuz, günlük e, yazıları okuyorsunuz, olan bitenleri takip ediyorsunuz. Yani Müslümanların derdine biraz duyarlı olun, hakkı savunun. Allah affetsin, hidayet etsin demeyin. Cık. Necip Fazıl rahmetullahi aleyhin bu konuda çok güzel dizeleri var ama ben daha böyle beynel, milel, daha böyle milli duyguları okşadığı için Mehmet Akif'ten, İstiklal şairimizden örnek verdim. Adam aldırma geç diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnerim hakkı tutar kaldırım. Müslümanlara karşı aldırış edeceksiniz. Yani haklıdan yana olacaksınız. Yerine göre... Altta kalabilirsiniz. Yerine göre üstü olabilirsiniz. Yerine göre çok ters durumlarla karşılaşır. Yerine göre de çok takdir toplayabilirsiniz. O artık şartlar neye getiriyorsa. Görmez misiniz? Boris Yeltsin bile ülkesindeki olumlu gördüğü değişiklikler için tankların üstüne çıktı sonra başbakan oldu. Ülkenin Koskocaman ülkenin başkanı oldu. Lech Walesa efendim Polonya'da e, dayanışma sendikası başkanıydı. Adamcağız işçileri örgütledi bağırdı çağırdı efendim koşuş, koşuşturdu hopladı zıpladı en sonunda koskocaman Polonya'nın devlet başkanı oldu. Yani haklının yanında olacaksınız. Haklıyı savunacaksınız. Ve nasıl mazlum diyor ya peygamberimiz. Müslüman hakkı yenilen. Bakın e, herhangi bir dünyalık bakımından gaspa uğrayan, zulme uğrayan, dövülen, yerilen e, manevi yönden ezilen ve İslamiyet dini bakımından mağdur edilen, mazlum düşülen Müslümanlara kesinlikle yardımcı olmak Allah-u Teala Hazretlerin o ezilen Müslüman lehinde sizin aleyhinizde alacağıdır. Onun için nasıl mazlum ezilen Müslümanlara, ezilen insanlara yardım etmek o ezilen insanların, hakkı yenilen insanların öbürlerinin alacağıdır. Dolayısıyla gerek memleketimizde olsun, gerek diğer ülkelerde olsun, gerek kendi çevremizde, gerek uzak çevrelerde ne kadar e, etkin olabilsek, ne kadar avazımız çıkıyorsa, ne kadar gücümüz varsa haklı insanların, haklıların yanında olmak durumundayız. Seve seve zorunda değiliz, seve seve ölülmesi lazımdır. Günlük birbirinden güzel, efendim Dergiler okuyorsunuz, birbirinden güzel gazeteler alıp yorumcuları izliyorsunuz. Yani sizlerin o konuda beni beslemeniz, beni bilgilendirmeniz, bana şu yazıyı da okudun mu, şöyle bir dan haberin var mı deyip bana arz etmeniz, aktarmanız lazımdır. Ben onlara girmiyorum. Zaten malumu ilana tekrar gerek yok diyorum. Evet arkadaşlar, illa men amene, ameli salih var maşallah. Peşinden ne de var? Ha, peşinden mi? Peşinden güzel bir çalışma var. Ve ayet-i kerimeye bağlıyorum. Ve hümfil hurfati aminun. Bunlar için kat kat ödemelerin yanında diyor Mevla. Emniyet içerisinde düşman bombası yok, Efendim, deprem sarsıntıları yok geçim derdi yok, kriz durgunluk problemleri yok. Kışın dondurması, yazın yandırması en ufak bir sorun, en ufak bir sıkıntı yok. Ve lekün fiema en füsküm ayetlerinde olduğu gibi tam canınıza, tam keyfinize uygun bir netice var diyor sevgili Allah'ımız. Bu neticeyi Allah önümüze koyuyor. Gelin Allah'a ikna olalım. Ben bunu aranızda söylüyorum. Allah'a ikna olmazsanız kime ikna olacaksınız? Gelin peygamberimize ikna olalım. Peygamberimize ikna ol kime ikna olacaksınız? Gelin arkadaşlar, şümbara Kur'an-ı Kerim'in anlattıklarını ikna olalım, tamam diyelim, hay hay diyelim, inanmaktan bahsetmiyorum ben. İkna olmak, buna efendim benimsemek, içine sindirmek ve gereği düşün deyip ondan sonra yazılan yazıları uygulamaya çalışma. Bunu yapabiliriz, buna elhamdülillah imanımız müsaittir, buna imkanlarımız da müsaittir. Allah muayeniniz, yardımcınız olsun. Ve hüm fil <gülüyor> aminun. Ayet-i kerimelerim. Ve hadis-i şerifi bir daha tercüme ederek kapatmak istiyorum. Sevgili Allah'ımız buyuruyor ki, ey benim mümin kullarım özellikle bize sesleniyor, ötekilere de Allah hidayet versin diyoruz. Benim dinleyenlerimin çoğunlukla müminlerden oluştuğunu, bu şekilde gönül verenlerden oluştuğunu düşünüyorum. Böyle bir hüsnü zanla ben de aynı şekilde sesleniyorum. İncil'imde söyledim, Tevrat'ımda söyledim, zeburumda söyledim. İsa'ım söyledi, Musa'ım söyledi, Muhammed Mustafam söyledi. Ahiret daha hayırlıdır. Ve ben Allah olarak sesleniyorum. Velel ahiretu hayrun leke <gülüyor> minel ula. Ahiret senin için buradan daha hayırlıdır. Benim hazırladığım ebedi gelecek, senin burada efendim hazırladığın geçici ortamlardan hayırlıdır. Arkadaşlar yani kul yapısıyla Allah yapısı aynı mıdır ya? Bu dünyada sen kul yapısı bir şey hazırladın. Ama Allah ahirette Allah yapısı bir cennet hazırladı ve seni bekliyor. Ama diyorum evlat siz inadına değille nefsini yenik düşerek belstirunal hayat et dünya her şeyi burada elde etmeye çalışıyorsun burada bulamayacaksınız Allahü Teala Hazretleri burada aradığınızı buldurmadı arkadaşlar buldurmayacak da burada Allah bereket desin. ne kadar olursa ne kadar uyuyabilirsen uyuabildiğin kadarla yetin ne kadar şu anda maddi imkanları var iyiyebildiğin kadarla yetin imkanların kadar giyebildiğine yetin mevcut hanımınla yetin mevcut kocanla yetin Gözün dışarıda olmasın. Gönlün dışarıda olmasın. Siz hanımlar kocalarınızı mutlu etmeye çalışın. Siz erkeklerde lütfen yani evinizin direği, çoluk çocuğunuzun ve sizin efendim birlikte cennete gitmeye, el ele tutuşarak cennette komşu olmaya niyetlendiğiniz aile parçalarınıza yetinin. Onlarla mutlu, olmay mutlu olmaya çalışın. Yani aradığınız her şeyi bulamayabilirsiniz. Hiç kimse bu dünyada aradığı şeyi bulma şansına sahip değil. Çünkü la rahade fit dünya. Böyle bir damga yemiş dünyaya. Gavura bile rahat yok ya. Şimdi Filistinli çok sıkıntılı da yani Yahudiler rahat mı? İntifadan sonra %75 bütün Yahudiler ölüm tedirginliği ve panik atakla yaşıyorlar. Kendi itirafları bunlar. Onlar da rahat değil. Yani dünyada gavurunda Müslümanında oh diyece dört dörtlük bir hayat yok. Müslümana ekstra bir de et dünya sicin mümin denildiği için müminin cennetteki rahatlığıyla kıyaslandığında, karşılaştırıldığında dünya bir ilave cehennemdir, bir ilave hapishanedir. Bu böyle. Burada bu aradığınızı bulamayacaksın ama neyi bulacaksınız? Burada her şeye rağmen arayan arayışınıza bağlıdır, Mevlasını da bulur. Ben sizin Mevlanızı aramaya çalışmanızı. Mevlayı arama çalışmanızda Mevla'dan anlayanlarla omuz omuza olmanızı öğütlüyorum. Bak, Mevlanızı aramaya. Araya araya bulsam izini, izinin yoluna, izinin tozuna yüz sürsem yüzümü gibi Kabe'yi aramayı tavsiye ediyorum. Mevlayı aramayı tavsiye ediyorum. Habibini aramayı, dostlan aramayı tavsiye ediyorum. Önceki Müslümanlar gerçekten yani bir Allah dostunu bulmak, bir alim bulmak, bir e, arifi billah bulmak için Allah nerelere giderlermiş? Bir hadise almak için dünyayı tur ederlermiş. Bir Allah dostu, Allah dostu, kalide bir bilgini, arifi billah saat bulmak için taç çinlere giderlermiş. Biz de inşallah yani Mevla'sını arayanlardan olmaya çalışalım. Biz inşallah azanlardan değil arkadaşlar, iyi olan azlardan olalım. Biz belasını değil Mevlasını arayanlardan da olalım. allah Teala Hazretleri sizinle beraberdir. Üzülmeyin yani şartlar aleyhinize değildir. Müslümanın hiçbir zaman şartlar aleyhine olmamıştır. Olmaz da. Ancak şu var günahınız aleyhinizedir. İbadet terk etmesen onları aleyhinizedir. Ne bileyim bir zulüm bir kötülük yapmışsanız bunları aleyhinizedir. Vallahi billahi ne fakirlik ne zenginlik ne savaş ne barış ne, ne hayat ne ölüm Müslümanın aleyhine değildir. Yeter ki Allahü Teala ile her şart altında kontaktını olun sürdürsün. Ee, iyilikleri Mevla'dan bilsin, şükresin Ne bileyim, acıları Allah'tan bilsin, sabresin ee, Sabır kanalından da girersin cennete. Şükür kanalından girersin cennete. Ağlayarak da girersin cennete. Gülerek de girersin cennete. Gelin gibi. Bazen gülerek gidersin bu evden mutlu bir eve. Bazen de ağlayarak gidersin bu evden mutlu bir eve. İnşallah Mevla Teala Hazretleri dayanamayacağımız, altında pes edeceğimiz, cayacağımız, kayacağımız imtihanlardan bizi korusun. Mevcut müminlerin imtihanlarını Allah olumlu sonuçlandırsın ve bizi birbirimize faydalı kılsın. En yakınlarımıza bir de hakkı olan, bizden haklı olarak bir takım ayrıcalıklı hizmetler bekleyenlerin mutluluğuna vesilesin. Ve diğer varlıktan da öyle. Ve sonuç tuğam odur ki arkadaşlar, özellikle Irak olayı bana hatırlatıyor bu tür şeyleri söylemeyi ve bir de emrediyor. O olay bana emrediyor tabiri caizse. Allahu Teala hiçbir mümin türünün Hiçbir Müslüman kimliğin diğer varlıklara da Allahu Teala yani zarar vermekten bizi korusun. İnsi, cün, hayvan neyse tabiat ama özellikle Müslüman kardeşlerimiz Allah kardeş ilan etti ya özellikle diyorum Müslüman kardeşlerimiz hakkında söylüyorum. Müslümanlara haksız yere üzmekten Strese sinire boğmaktan, onların canlarını sıkmaktan, bunalıma düşürmekten Allah bizi korusun. Gözlerini yaşartmaktan, gözyaşı dökmekten Allah, Allah Teala korusun. Onların kanlarını dökmekten ve bu işe alet olanları da allah Teala kırdıkları çana tamir ettirmek ve toparlanmak nasip etsin. Birbirimize dua etmek üzere. ve aleyküm ve rahmet.